Elhamdülillah, Elhamdülillah, ثum Elhamdülillah, Elhamdülillah, الذي هدانا لحاذا وما كنا لنهددي لولا أن هدان الله ولا تنفيقي ولا اعتصامي ولا تبكلي إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له لا ندله ولا شبيه ولا كفأ ولا مثل ولا نظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة العالمين وحجة على العباد الجمعين عظم المجاهدين ورأس الإبطال والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم قال الله تعالى في كتابه الكريم ربنا لا تزهي قلوبنا بعد إذ هديتنا فوهب لنا من لدنك رحمة Allah Subhanahu ve Teala'nın en güzel isimlerinden, en güzel sıfatlarından bir tanesi de onun el-vehhab olmasıdır arkadaşlar. Bizler Meryem suresini işlerken bu surenin içerisinde rahmet, şefkat ve merhamet esintileri olduğunu söyledik. Meryem suresinin derslerindeki 6. derse mi geldik tam hatırlamıyorum, bu hafta yapamadık. Allah subhanehu ve teala en hayır ile onu tamamlamayı bize nasip etsin. Başta dedik ki Meryem suresinde gerek lafzı olarak, gerek mana olarak, gerekse ifade tarzı olarak bütünüyle Allah'ın rahmetinden, merhametinden ve şefkatinden bahseder. Bunlardan örnek verirken vehebe bağışlamak, bahşetmek. Vehebe yehibu hep Allah'ın bize bağışla. Bize ver. Bize bahşet. Manasına gelen kelimenin oldukça sık bir şekilde Meryem suresinde kullanıldığını söyledik. فَهَبْ لِي مِلَّدُنْكَ رَحْمَةٍ Bana katından bir rahmet hibe et. Bahşet manasında. لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا zekiya, Biz ona zeki tertemiz bir evlat bahşettik. Biz onu rahmetimizden bir bahşetme olarak Harun'u nebi olarak ona yardımcı kıldık gibi birçok ayette Meryem suresinde bu kelime üzerinde bu kelimenin geçtiğini belirttik. İşte bugün Meryem suresi derslerine bir açıklık olsun diye Meryem suresi derslerini okurken daha iyi anlayın, dinlerken daha iyi anlayın diye Bugün bir hutbede ne kadar anlatılabilirse Allah'ın El-Vehhab isminden bahsedeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, Vehhab veren demektir. Cömert olan, bahşeden demektir. Siga olarak Arapçada mübalağalı ismi fail yani bunu çokça yapan demektir. Bunu çokça yapan demektir. Fa'al kalıbında gelir. Bunu çokça yapan. El-Vehhab kelimesi, El-Vehhab sıfatı Kur'an-ı Kerim'de Üç yerde Allah'a sıfat olarak gelmiş. Bu üç yerin bir tanesinde aziz ile beraber gelmiştir. Bunlardan bir tanesi başta okuduğum ayette, hutbenin başında okuduğum ayette... ...inneke entel vehhab sen muhakkak ki vehhab'sın ifadesidir. Bunun gibi iki ayrı yerde de geçer. Ve bu geçtiği yerlerde biz anlıyoruz ki Allah subhane ve tella el vehhâbtir. Peki... Allah subhanehu ve teala'ya el vehhabı ettiğimiz zaman hangi manaya gelir? Ya da el vehhab neleri barındırması gerekir? İçinde neleri barındırır? Bir vehhab karşılıksız verendir. Beklentisiz verendir. Çıkarsız verendir. Hiçbir şey beklemeksizin hiçbir şey karşılık ummaksızın verme sıfatı işte El-Vehhab'ın sıfatıdır. Allah Subhane ve Teala el -vehhab'dir. Kullarına verdiği bütün nimetleri onlardan hiçbir karşılık beklemeksizin vermektedir. Bir menfaat beklemeksizin vermektedir. Bir çıkar gözetmeksizin vermektedir. El-Vehhab'ın birinci, El-Vehhab sıfatının birinci vasıfı budur arkadaşlar. İkincisi, bir insan bir başka insana devamlı para verse El-Vehhab olamaz. Bir insan bir insana devamlı mal verse El-Vehhab olamaz. El-Vehhab olabilmeniz için verdiklerinizin çeşitli olması lazım. Çeşitli. Her alanda bahşetmeniz, her alanda vermeniz lazım. Bu da El-Vehhab'ın ikincisidir. Allah Subhane ve Teala hastaya şifa verendir. Hastaya şifa vermesi el sıfatının gereklerinden bir tanesidir Allah subhanehu ve teala evladı olmayana evlat verendir bak bu başka bir çeşitliliktir Allah subhanehu ve teala dalalette olan kaybolmuş olanlara hidayet verendir bu el tecellisinin el isminin tecellisinin başka bir boyutudur Allah subhanehu ve teala kullarına bol bol rızık verir bu el isminin tecellisinin bir başka boyutudur. Allah subhanahu ve teala kullarına vermiş olduğu nimetleri sayısızdır. Bu anlamda el-vehhab çeşitli nimetler verendir. Bir kul bir kula bolca tek bir nimet verdiği zaman bu el-vehhab değildir. Bir kul bir kula sadece bir veya iki nimet verdiği zaman, bolca verdiği zaman bu el-vehhab değildir. El-vehhab bir Karşılıksız verendir. İki, her şeyden verendir. Üç, verirken saymadan verendir. Bolca verendir. Mesela Allah subhanehu ve teala üzerimize yağmur yağdırıyor değil mi? Sayıyor mu? Saymıyor değil mi? Olduğu gibi indiriyor. Allah subhanehu ve teala ne zaman hastalansak bize şifa veriyor. Bunu saymıyor. Allah subhanehu ve teala rızık veriyor. Bunu saymıyor. Allah subhanehu ve teala bize hidayet veriyor. Bunu saymıyor ve bol bol veriyor. İşte vehhabın Üçüncü vasfı da nedir? Bol bol vermesi. Dördüncü vasfı ise siz bir kimseye bol bol verdiniz. Çeşitli verdiniz. Karşılıksız verdiniz. Ama bu vergiyi kestiniz. İşte el-Vahhab değildir. Allah'ın hibesi, Allah'ın bahşetmesi kesintisizdir. İnsanoğlu annesinin rahmine düştüğü zaman Allah ona vermeye başlar. İnsanoğlu son nefesini verinceye kadar Allah ona vermeye devam eder. Bu anlamda insanoğlu annesinin rahmine düştüğü anda Allah subhanahu ve ona bir karşılıksız verir. İki çeşit çeşit verir. Üç bol bol verir. Dört devamlı verir. Ta ki insanoğlu gözünü kapatıp Allah'a kavuşuncaya kadar. İşte arkadaşlar Allah subhanahu ve el vehhab ismi tamamen bunları kapsar. Allah ve Teala, sizin istediğinizin tamamını veriyor diyor sizin istediğinizin tamamını veriyor eğer siz onun size verdiği nimetleri saymaya kalkarsanız bunu başaramazsınız eğer siz onun size verdiği nimetleri saymaya kalkarsanız bunu başaramazsınız Kur'an-ı Kerim'de buraya gelmeden önce Allah'ın el-vehhab olarak Özel olarak neler verdiğini anlamaya çalıştım. Elbette Allah'ın nimetlerini, kendi üzerindeki nimetlerini, Müslümanların üzerindeki nimetlerini, bütün insanlar üzerindeki nimetlerini ve bütün alemler üzerindeki nimetlerini saymakla bitirmem mümkün değildir. Ne bize şahsi olarak verilen nimetleri, Allah'ın verdiği nimetleri sayabiliriz, ne de Allah'ın başkalarına verdiği nimetleri saymamız mümkün değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman birkaç tane Vehhab isminin tecelli ettiği husus birkaç tane husus öne çıkıyor. Birincisi Allah'ın vehebe kelimesi. Umumiyetle Allah'ın çocuk ihsan etmesi. Çocuk vermesi makamında zikrediliyor. Allah subhanahu ve teala nerede bir kuluna ...bir çocuk verse... ...orada bahşetmekten... ...bu sıfattan bahsediyor. Lillahi mulku semavat vel art... ...göklerin ve yerin... ...mülkü Allah'ındır. Yahrigu <gülüyor> mâ ...dilediği gibi yaratır. Dilediğine kız... ...dilediğinde erkek bahşeder. Ayette geçen ifade arkadaş... ...yehâbu <gülüyor> lime <gülüyor> yeşâ... ...dilediğine kız... ...dilediğinde erkek bahşeder... Bu kökten vehab kelimesinin türedi vahbe kelimesinden fiil kullanıyorlar ayette. Biraz önce de söylediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi vehab isminin en çok tecelli ettiği yer Allah spaniye atılan insana evlat bahşetmesidir. Bir başka ayet, hünalik eda zekeriya rabb hünalik zekeriya rabb zekeriya orada rabbine dua etti. قال رب هب لي من bir zürriyet hibe et ver bahşet bir başka ayet ve, ve yaqub biz ona İbrahim'e, ishaq ve yaqub hibe ettik verdik bahşettik bir başka ayet elhamdülillahi allazi kibr ve ishaq. bana yaşlılığımda İsmail ve İsa'yı bahşeden Allah'a hamdolsun. Bir başka ayet. Kale innema ene rasul rabbik ben resulün elçisiyim. Li ehabe leke zekiya sana tertemiz bir çocuk bahşetmek bu müjdeyi vermek için geldim. Dikkat edin. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de nerede bir çocuk olmasından bahsetse orada bu sıfatı tecelli ediyor. Davuda Süleyman'ı e, hediye olarak verdik, bahşettik diyor. Nerede bir çocuk yani bir kişinin çocuğu olduysa bu fiiller. Burası gerçekten üzerinde uzun uzun durmamız gereken şey kardeşler. Elbette bu hutbede uzun uzun bunun üzerine duracak değilim. Ben burada sizi bunu tefekkür etmeye davet ediyorum. Allah subhane ve teala niçin? Kitabında... Biz ona çocuk verdik derken hep bu fiili kullanmış. Bir kimsenin bir evladı, bir erkek çocuğu veya bir kız çocuğu olduğu zaman hatta torunundan dahi için Allah subhanehu ve teala biz ona bunu hediye ettik, hibe ettik, bahşettik demiş. Çünkü insan neslinin üremesi, insan neslinin devamı, insanın varlığı ancak buna bağlıdır. Şayet ben bugün Rabbime şükrediyorsam, bunun tek bir sebebi var, Allah'ın babama beni bahşetmesidir. Babamın bir Müslüman olarak hayat sürdürmesi ve Allah'a şükretmesi, bunun altında yatan tek bir etken vardır. Onun da babasına Allah'ın babamı hediye olarak bahşetmesidir. Allah'a ibadetlerimiz, Allah'a dualarımız, Allah'a yönelişimiz ve Allah'ın izniyle cennete kavuşmamızın en büyük vesilesi sebebi Allah'ın bizlerin babasına bizleri bahşetmesinden başka bir şey değildir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de hibe etmek, bahşetmek kelimesinin en çok kullanıldığı yer Allah'ın vehhab isminin en çok tecelli ettiği yer Çocuk bahşetmek manasında kullanılmıştır arkadaşlar. O ayetlerde gelmiştir. Yine Allah-u Vahhab ismi Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam ile ilgili قال رَبِّي غُفِرْلِي Rabbim bana e, bağışla وَهَبْلِي mülken, Bana öyle bir mülk bahşet ki لَا يَنْبَغِي لِحَدٍ min بَعْدِي Benden başka hiç kimseye o mülk verilmesin. اِنَّكَ اَنْتَ الْوَحَّابِ Sen vehhâbsın muhakkak isen el olansın, karşılıksız verensin, bol bol verensin, çeşitli çeşitli verensin ve vermen devamlı olandır şeklinde bitiyor ayet arkadaşlar. Süleyman Aleyhisselam her şeyin mülkünü istiyor. Bu öyle bir güç ki, bu öyle bir kuvvet ki, bu öyle bir kazanım ki Allah'ın bundan vereceği, Allah'ın bir kuluna verebileceği en üst bağışlardan en üst nimetlerden bir tanesidir. Yine bu kelime arkadaşlar bir başka ayette Allah'ın hüküm ve hikmet vermesi olarak geçiyor. Musa Aleyhisselam Firavunla konuşurken sizden korktum kaçtım ve ve, ve, ve hebeli Rabb'i hikme Rabbim bana hikmet verdi diyor. Bir başka yerde Allah Subhanehu ve Taala'nın ve <gülüyor> min harun nebiye biz ona kardeşi Harun'u nebi olarak bahşettik şeklinde geçiyor. Nebi olarak bahşettik şeklinde geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu ayetlere dikkat ettiğimiz zaman tüm Allah'ın vehab isminin tecelli ettiği. Tekrar ediyorum. Allah'ın vehab isminin tecellisini saymamız mümkün değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Süleyman Aleyhisselam ile ilgili kıssada da Süleyman Aleyhisselam ile ilgili kıssada da oldukça genel bir çerçeve vardır. Mülkün tamamı Süleyman Aleyhisselam'a hibe edilecektir. Musa Aleyhisselam ile ilgili kıssada da ona hikmet vehbedilecek, bağışlanacaktır. Ayetin hutbenin başında okuduğum ayette Rabbena âtine Rabbena ve min rahme. Burada hibe olarak rahmet verilmektedir. Ancak en çok kullanıldığı yer Allah'ın ve Habis'in en çok tecelli ettiği yer bir evlat bahşedilmesi şeklindedir. Arkadaşlar tüm bunlardan şunu anlıyoruz. Allah Subhanahu ve Teala bizim her nefesimizde annemizin rahmine düştüğümüz andan itibaren ta ki son nefesimize kadar bize vermeye hep devam edecektir. Allah subhane ve teala bize karşılıksız verecektir. Allah subhane ve teala bize bol bol verecektir. Allah subhane ve teala bize kesintisiz verecektir. Ve Allah subhane ve teala bize çeşitli çeşitli verecektir. Bunu öğrendikten sonra bu ismi öğrenmenin, bu ismin tecellilerinin mümin kulda nasıl etki etmesi gerektiğini şu şekilde düşüneceğiz. 1. bir, Allah bol bol verirken Allah'tan karşısına yönelip senden bir şey isteyenlere gitme. Allah'ın el ve haps sıfatı senin sadece ama sadece Rabbine boyun eğmeni gerekli kılıyor. Sana veren o, sana bol bol veren o, sana kesintisiz nimet veren o, sana devamlı veren o, sana çeşitli veren o iken sen bir başkasından bir şey isteme. Hastalandığın zaman şifanı ondan iste. Derde düştüğün zaman derdinin giderilmesini ondan iste. Sıkıntıya düştüğün zaman sıkıntının giderilmesini ondan iste. Bir isen darlığın giderilmesini ondan iste. Çünkü o senin darlığını kesintisiz sürekli bol bol bir şekilde hayra çevirebilir. Senin hastalığını şifa ile sana bahşedebilir. El-Vehhab ismini öğrenen bir mü'min kul, el ismini kalbine yerleştiren mü'min kul, ilk yapması gereken, en önemli bilmesi gereken, devamlı her surette Rabbine yönelmesi gerekmektedir. Birilerinin size bir şeyler vermesi ona karşı sevgiyi artırır. Mesela müminler arasında hediyeleşmek sevgi artırır değil mi? Vahhab ismi Allah'a yönelik sevgiyi artıran en büyük isimlerden ve sıfatlardan bir tanesidir. Düşüneceksiniz Allah subhanahu hep veriyor. Allah subhanahu karşılıksız veriyor. Allah subhanahu bol bol veriyor. Allah subhanahu la çeşitli çeşitli veriyor. Hidayet verdi, rızık verdi, tertemiz eş verdi, tertemiz evlatlar verdi, tertemiz iş verdi tertemiz ilim verdi tertemiz cihat verdi birçok şey verdi Allah subhane ve Teala bizlere o halde bunlara tefekkür edip el vehhab ismiyle Allah subhane ve teala'ya sevgimizi artırmamız gerekiyor yine el vehhab isminin mümin üzerindeki tecellilerden bir tanesi nankörlükten uzak durmaktır sana her zaman veren bir Rabbim var sana bol bol veren bir Rabbim var sana çeşit çeşit veren bir Rabbim var sana verirken senden hiçbir beklentisi olmayan bir Rabbin var ama sen ona isyan ediyorsun. Günah işlerken bunu düşün ey kardeşim. Günah işlerken bunu düşün. Bir günah işleyeceğin zaman sana verene nankörlük ediyorsun. Bir günah işleyeceğin zaman sana bahşedene isyan ediyorsun. Bir hata işleyeceğin zaman sana kesintisiz olarak hibe edene sırt çeviriyorsun. Devamlı bunu düşünmek seni günahlardan alakoyacaktır. Bu El-Vehhab isminin mümin kul üzerindeki tecellilerinden daha doğrusu El-Vehhab isminin mümin kul üzerindeki etkilerinden bir tanesidir. Arkadaşlar el ismi aynı zamanda mümin kulda şöyle bir şey oluşturur. Bana verene teşekkür etmem gerekir. O bana verdi ben ona şükranlarımı sunayım. Vehhab ismi sizi haramlardan, fısktan, fücurdan ala koyduğu gibi el-Vehhab ismi aynı zamanda mümin kolu Rabbine ibadet etmeye sevk etmelidir. Sana devamlı veren bir Rabbin varken sen hemen ne yapman lazım? Ona yönelmen lazım. Ne zaman ki ibadetlerinde gevşeklik hissettin o zaman Allah'ın el olduğunu tefekkür et. Allah Subhanahu şu an sana veriyor. Mesela ne veriyor şu an bana? Nefes alma yetisi, yetisi veriyor. Allah'ın bana verebildiği, verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi. Ve ben bununla Allah'ı zikretmiyorum. Allah Subhanahu şu an bana ayakta durabilmeyi bahsetmiş ve ben bununla Allah'a kıyamda bulunmuyorum. Allah Subhanahu şu an bana eğilmeyi ve kalkmayı nimet olarak vermiş. Ve ben Allah'ın karşısına ilmiyorum. Allah subhane ve teala bana tertemiz bir rızık vermiş. Ben onu Allah yolunda harcamıyorum. Allah subhane ve teala bana sapasağlam el, sapasağlam kol, sapasağlam vücut, sapasağlam ayak vermiş. Ben onun yolunda cihat etmiyorum diye kendini kına. Ne zaman ki ibadetlerinde gevşeklik gösterdin. Ne zamanki çalışmanda bir gayretinde bir gevşeklik meydana geldi. Allah'ın sana verdiği nimetleri hemen tefekkür edersen bu seni ayağa kaldıracak ve Rabbin için çalışma azmini artıracaktır. <gülüyor> Arkadaşlar Allah subhanehu ve teala'nın sünnetlerinden bir tanesi de <gülüyor> Eğer şükrederseniz size artıracağım diyor el ismini tefekkür etmek Allah'ın size verdiklerini düşünmek ve bunun neticesinde Allah'a yönelmek Allah'ın size verdiklerinin artmasına vesile olacaktır. İşte el isminin mümin kul üzerindeki etkilerinden bir tanesi mümin kul bunu hayra çevirebilirse Allah'ın nimetlerinin artması şeklinde tecelli edecektir. Allah ve Teala sana sağlık verecek sen o sağlık ile Allah'a ibadet edeceksin. Allah subhanehu ve Teala senin sağlığını koruyacaktır. Selef yaşlandığı zaman elleri tutar, gözleri görür, ayakları basar, vücudu sağlam. Ve derdi ki biz gençliğimizde bu vücudumuzu, bu elimizi, bu kolumuzu Allah'a isyandan koruduk. Yaşlandığımızda da Allah zayıflıktan korudu bunları. Bunları ne yaptı? Zafiyetten, hastalıktan ve zayıflıktan korudu. İşte bu şükre karşılık verilen nimetin artırılmasıdır. Allah subhane ve teala bana el verdi. Ben elimle Allah'ın verdiği bu nimete karşılık elimle Rabbimin yolunda hareket edersem Allah bunu daha çok güçlendirecektir. Allah subhane ve teala bana iki tane ayak verdi. Bu benim için çok büyük bir nimettir. Ben bu ayak ile bu nimete şükreder Allah yolunda koşturursam Allah bunları benim için kuvvetli kalacaktır Allah subhanahu ve teala bana mal verdi, mülk verdi rızık verdi, ya Rabbi bunları bana sen bahşettin sana şükretmek için senin yolunda harcıyorum dediğin zaman Allah senin üzerinde nimetini artıracaktır velhasıl kelam el vehhab ismi ile amel etmen el vehhab ismini kalbine yerleştirip Allah'a yönelmen senin üzerinde nimetlerin artmasına daha çok sebep olacaktır. Ve son olarak El Ruhab ismi müminde şöyle bir korku yandırmalıdır. Allah سبحانه Teala bana bolca veriyor. Ben ona nankörlük yaptığım zaman ya vermeyi verirse, ya verdiğini biraz keserse ya verdiğini değiştirirse şeklinde müminde bir Kalp korkusu olması lazım. Alimlerde kalp korkusu olması lazım. Allah Subhane ve Teala bana ilim verdi. Ben bu ilmi Allah yolunda harcamadığım zaman bu hak olan ilmi batıla çevirebilir. Bu korku alimlerde olması lazım. Allah yolunda cihada güç yetirebilen herkeste şu korku olması lazım. Allah Subhane ve Teala bana sağlam bir beden, sağlam bir vücut, sağlam bir göz, sağlam iki ayak Sağlam iki el verdi. Ben Allah'a şükretmek için bunları Allah'ın yolunda cihat için kullanmam lazım. Eğer bunu yapmazsam Allah spanatela bu nimetini benden alıp değiştirebilir. İşte elvehhab ismiyle bu şekilde Allah'tan aynı zamanda korkmak gerekir diyoruz arkadaşlar. Rabbana la tuziyyu luhbana bagh idh hadeytena wa min rahme. Rabbimiz Kalplerimizi hidayete erdikten sonra saptırma. Bize katından bir rahmet ver. Çünkü sen el-Vehhab olansın. Ve ahir-i da'vanâ rabbil alamin.